Zaman'sız. This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Herkese merhaba. Bugün zamansız da e, özel bir konuğumuz olacak. Fırat Arapoğlu ile konuşacağız. E, Fırat'ın en son yaptığı sergi, müze içinde bir müze adlı sergiyi konuşacağız. E, Burada tekrar hatırlatalım. E, programımız iki haftada bir, e, perşembe günleri saat yedide yayınlanıyor. E, i̇lk önce Fırat'a öncelikle e, müze içinde bir müzeyi e, ve bu serginin nasıl oluştuğunu... Bir de serginin amacının ne olduğunu, ne amaçlandığını sormak istiyorum. Fırat hoş evet. geldin. Ha, hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet en son açtığımız e, sergi 12 sanatçı arkadaşımla birlikte müze içinde bir müzeydi. Ondan biraz daha sonra e, Kargardt'ta e, Demokrasi ve Çatışma sergisini açtık. E, tabii müze içinde bir müze. E, özellikle sadece sergi tasarımı estetik değeri üzerinden değil farklı yaşanan olaylarıyla da gündeme geldi. Proje nasıl oluştu? Geçen yıl Selanik Biyana'nı gezme şansım oldu benim. Paulo Colombo nun küratörler arasında bulunduğu üç kişilik bir küratörler kadrodan oluşan bir biyenerdi, Selanik biyenerim. Orada hani Bruce Nauman gibi kavramsal sanatçının işlerini e, Bizans Müzesi'nde, Arkeoloji Müzesi'nin içerisinde görünce e, bir düşünce gelmişti aklıma. E, gerçekten e, var olan bir koleksiyonun içerisinde sızarak bir sergi oluşturulabilir mi? E, aynı zamanda tabii tek başına bu yetmezdi, biçimsel bir e, noktada değil. Bir diğer yandan da müze, müzecilik ve müzeoloji dediğimiz kavramları sorgulayabilecek ee, hani hepinizin bildiği gibi müze bir ideolojidir o ideolojiyi deşifre edecek ee, müzelerde işlerin yapıtların hep birbiriyle bağlantıları konuşulur acaba gerçekten bağlantısızlıklar yaratabilecek o bir parazit oluşturabilecek bir e, düşünce geliştirebilir miyim e, sorularından ortaya çıktı bu proje tabi burada senin aslında e, hem sanat tarihçisi hem bir yazar hem de bir küratör olarak, Fırat Arapoğlu olarak yani burada söyleyebilecek çok da söz, sözünüz vardı. Seçtiğin daha doğrusu kendi birlikte yaptığınız sanatçılar arasında... ...Rafet Aslan, Mehmet Çeper, Orhan Cem Çetin, Eda Gecikmez, İnse İnal, Alper İnce, Ali İbrahim Öcal, Elif Öner, Hülya Özdemir, Çağrı Saray ve Özlem Şimşek vardı... Bir de antipol antipol evet. Bu sergi aslında 20 Mayıs'ta bitti. Evet. Ama hala bazı şeyleri devam etmekte. O şeyler derken de onu birazcık açmak lazım belki de. Sergide amaçladığınız şey müzeyi bir kurum olarak eleştirmek. Müzenin içinde bir müze nasıl olur ya da bunu nasıl eleştirirsin bakış açısındandı. Evet. Bazı şeyler basına yansıdı, bazı problemler ama bir kısmı yansımadı. Bununla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Burada sıkıntı nereden başladı ya da nasıl bir yol izlerken bu hale geldi? <gülüyor> Ee, tabii ki e, öncelikle müze yönetim kurulunun dersini iyi çalışmaması yani ülkemizde gerçekten çoğu zaman konseptlerin bile okunmadığı ve algılanmadığını düşünüyorum. Ee, museum inside a museum, yani müze içinde bir müze konsepti geliştirirken e, o müzeyi eleştirmek dediği noktada o müzeyi tırnak içine alıyorum. Gerçekten sadece elgiz müze değildi orada yani İstanbul modern e, ...MOMA'ya neyse müzecilik dediğimiz kavramda aslında sorguladığımız. E, 12 tane sanatçı arkadaşım ki yani hepsi çağdaş sanatın e, çeşitli alanlarında e, eleştirel işler yapan, e, yürüyen isimler. Bir ikincisi hani benim de şu ana kadar e, konseptini belirlediğim sergiler açıktı gayet netti. E, tabii hangi problemlerden dolayı sergi konuşulmaya başlandı? Birincisi... E, basın bülteni kriziyle başladı zaten ilk önce hani orada proje odalarında serginin biliyorsunuz Elgiz Müze'de proje odalarında sergiler yapılıyordu genelde fakat bu projenin proje odalarında olmadığı gayet açık çünkü müzenin içinde koleksiyonun içinde bir sergi açtık ee, ve benim onayım alınmadan basınla bu bülten paylaşıldığı zaman ben açıkçası ilk krizimiz orada yaşandı müzeyle. Ee, aynı basın bülteninde işte genç küratör ibaresi kullanıldı. Hani teşekkür ederim tabi 35 yaş 6 için genç küratör denebilir de hani e, söz konusu çağdaş sanatta çok bilinen bir isim olunca ben eleştirmen olarak çoğu zaman insanları eleştiren bir insanım. Ee, yazarım açıkçası hani ufalda cebime gir derler hani neticede hani aktif olarak bu dünyanın içerisindeyim. Ee, basın mülteninde Orhan Cem ismi çıkmadı sanatçılar arasında. Onun için ben düzeltilmiş bülten diye gönderilmesini istemiştim. Onlar sadece reminder bir hatırlatma bülteni olarak gönderdiler. Ee, i̇kincisi Antipop'un e, site spesifik mekanı özgü büyük bir yerleştirmesi oldu sergide. Müzeyi bir e, olimpik yüzme havuzuna çevirdiği e, bir yarış metaforu üzerinden. E, onun realizasyonda büyük problemler yaşadık çünkü yani çok geç okeyini alabildik o işin yani burada da müze yönetiminin eğer son söz e, müzenin sahibindeyse e, aradaki aracı rolünü iyi oynamadığını düşünüyorum 3 gün kala okeylendi hatta 2,5 gün kala ve emek yoğun ve aşırı bir süreçle 2,5 gün içerisinde o iş realize edildi fakat yine eksikleri kaldı hani madalya kürsüsü ve bayrakların yerleştirilmesi gibi e, ve bunları müze yönetim kurulu daha sonra izin vermedim. Ben de açılışta artık sanatçıya hani mümkün olduğunca yeter ee, hani açılışı daha fazla şey yapmayalım demiştim ee, hani açılışta çalışmayalım o görüntüyü vermeyelim diye ee, İncel'in on açılışta yaptığı eylem hani o el Gizmci'nin 10. yıl kitabını e, yırtıp e, çeşitli öğrencilerle birlikte oyun e, oynamaları e, bir reaksiyon aldı. Ee, ama şu aralar da çok fazla gündemde olan konu bir diğer işte e, Histeria çalışmasıydı Elif Öner'in. Histeria çalışması ergizmuseum.com ve proje4d.com domainlerini e, satın alan Elif Öner. E, burada Türkiye'de sanatçıların haklarının yeterince e, açık olmaması, destek verilmemesi, prodüksiyon bütçesini bırakın vermeyi konuşulmasının bile e, ku, ...telif haklarının da keza aynı şekilde konuşulmasının bile mümkün olmadığı durumları deşifre ettiği bir iş yaptı. E, ve bu işte e, şu an mahkemelik oldu Sanatçı ile müze arasında. Aslında buraya gelene kadar e, senin yapmak istediğin şey yani müze içinde bir müze olma... ...ya da müzecilik, müze kavramını bir eleştirel bir bakış var. Ama aslında eleştirdiğin her şeyi kendin de yaşamışsın. Bu da evet. ironik bir şey doğuyor bir şekilde. E, hem birebir tecrübe ediyorsun... Hem de aslında kanıtlamış oluyorsun. Evet müze olmak böyle bir şey olabilir aslında. Evet kesinlikle ona katılıyorum. Yani hani bu şu tabii önceden görmek veyahut da bile bile lades pozisyonu değil de dediğin konuda %100 haklısın. Hani müzecilik kavramını deşifre etmeye çalışırken hani müzecilik, müze, müzelerdeki sıkıntılar gibi kavramları deşifre etmeye çalışırken dediğin gibi ironik bir biçimde dönüp bizim de aynı problemleri yaşadığımızda sonuçlandı. Ama insanların da e, sana verdiği tepkiler herhalde daha farklı oldu. Yani tabii bu süreçte yanımızda olanlar olduğu gibi hani e, önceden koşullu işte bilerek girip o sergiyi açıyorsunuz bilerek sorun yaşadınız yaşıyorsunuz e, işte ne bileyim e, mazoşist bir yan mı var burada hani girerek oradan e, iş yapıyorsunuz işte e, hamama giren terler. ...gibi e, ibarelerle yaklaşıldı. Ben o eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. E, çünkü e, hani hep onu söylüyorum ben biraz olsun e, yazılarımı takip ederse belli insanlar ki onur duyarım bundan. E, ve açtığım sergi konseptlerine ya da çalışma prensibime baktıklarında hani steril bir iş yapmadığım zaten ortada benim. E, ondan sonra e, bu bir yani apolitik bir e, yanım yok. Ne kadar politik olduğum tartışılır ama en azından e, yaptıklarım ortadan ben kendimi anlatmayayım ama mücadele alanıysa bu bu metafor olarak kullanıyorum bunu mücadele alanıysa eğer ben bunun tam da merkezden ve göbekten yapılması kanaatindeyim. ...bu eleştiri yazılarımda da böyle... ...açtığım sergilerde de böyle... ...çalıştığım sanatçı arkadaşlarımla olan duruşumuzda da böyle aslında... ...hani bu... ...ondan dolayı hani... ...başka bir konumlanmadan müzeyi eleştirmektense... ...müzenin içinden eleştirmek... ...müzeyi yine bu arada soyut kullanıyorum... ...müzenin içerisinden eleştirmek... ...bana çok daha sahici geliyor açıkçası... ...ve ben onun için hani bunu... Bu tartışmayı gerçekten teorik bir düzlemde peki ya burada ne oldu biz ne yapabiliriz diyebilecek eleştirileri beklerken gerçekten e, opportunist konformist tam anlamıyla e, yoz bir postmodern yaklaşımla hani yapı bozuma uğratıp sonuca bağlamadan e, yapılan bu eleştirileri e, çok ciddiye almıyorum açıkçası. Aslında burada eleştirecek başka şeyler de vardı ben müzeye gidip sergiyi gezdiğim zaman çalışmayan işler vardı. Ee, mesela e, Allah razı olsun işindeki hı hı. o led ışıklar e, hiçbir şekilde çalışmıyordu Elif Öner'in işi çalışmıyordu laptop e, göremedik hı hı. Ee, eksikler vardı yine söylediğin gibi ama ee, düzenlemesi bence gayet güzeldi. Ee, müzenin asıl e, koleksiyonunun arasına konan e, resimler ya da işler kesinlikle müzeyi eleştirer bir yöndeydi. Ve bence bu hoş bir şeydi. Ama burada tabii ki de e, bu eksikler e, aslında izleyiciyi yeterince içine de aldırtmıyor bir türlü serginin. Yeterince kendini vererek gezemiyorsun bir şekilde. Bunu da aslında yine müzenin içinde bir müze olmaya ve bunu eleştirel bir bağlama bağlayabiliriz öyle değil mi? Yani çünkü eksik işler var bazı işler çalışmıyor ama bunun hepsi aslında bir bütün olarak görülmesi lazım. Yine sen eleştirmek istediğin şeyi tecrübe etmiş oluyorsun aslında. Tabii ki yani burada sorunu doğru anladıysam eğer deneyimin deneyim dediğimiz kelimeye ben hala inanıyorum. Hı hı. Yani hala bir experience, hala bir deneyim üzerinden düşünüyorum bunu. Onun için her bir sergiyi performatif yapısıyla ele alıyorum. Her bir sergiyi dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Yani şu ana kadar ki küratörlük olarak daha henüz 10 tane sergim falan oldu. Yani öyle çok da bu alanda gerçekten freelance küratör olarak bağımsız küratör olarak daha ve çok fazla bir sergi geçmişim yok. Fakat e, şunu söyleyebilirim ki her bir sergiye bir performans olarak bakıyorum. İçindeki süreciyle bir workshop gibi. Çünkü bu sergi de öyle oldu. Bu sergi kurulmadan önce biz altı tane toplantı yaptık sanatçılarla. Hı hı. E, okuma e, parçaları önerdim. Kendim çeviriler yaptım. Sanatçı arkadaşlarımla paylaştım. Yakın dönemde müzelerde yaşanan sorunlarla ilgili sanatçı ve küratör sanatçı ve müze arasındaki sorunlarla ilgili metinleri paylaştım. Bir workshop süreci gibi bunu işledik. İşte Ali Artun'un zaten Sanat Hayat dizisinden çıkardığı müzecilikle ilgili sanatçı müzeleri gibi sağlam metinlerin yer aldığı kitaplar var. Bunları paylaştım. Ben süreçlere böyle bakıyorum. Onun için böyle dört başı mamur, her işin yapı, sergilenecek işin belli olduğu, beyaz eldivenlerin giyilip de yapıtın taşındığı ve duvara asıldığı bir sergi değil. Ben ben böyle çalışmıyorum en azından. Çalışana da saygı duyarım. Ee, i̇kincisi e, evet saygıyla ilgili eksiklikler tabii bu arada bizim bıçak gibi müzeyle e, iletişimimizin kesilmesi ondan sonra sergideki yapıtlarla ilgili bazı teknik sıkıntıları müdahale edemememize de neden oldu hı hı. bunu da söylemeliyim Elif Öner'in işinin yer yer kapalı olduğu konusunda biz de aldık. hemen zaten bunu da deklare ettik hı hı. basına ve bizi takip edenlere hepsini toparlarsam eğer evet bu bir süreç bu bir deneyim süreci bu deneyimden çok büyük kazanımlar çıktığını düşünüyorum ben hem müzecilik adına hem sergi adına. Biz özelleştiriyi yapmadık mı? Yaptık. Bu arada e, serginin kapanmasına 10 gün kalıydı yanlış biliyorsam 20 Mayıs'ta kapandı. E, Kargart'ta kendi aramızda bir toplantı yaptık dışarı evet. açık olmayan. Ve bu toplantı yaklaşık 3 saatten fazla süren toplantıda e, bu süreçle ilgili herkes kendi yapıtını anlattı. Nasıl destek vermeye çalıştığını anlattı. İşini şifre etti. Daha sonra tüm bu sürecin e, özetini yapmaya çalıştı. Ve böylece 3 saate yakın süren bu kaydın şu an deşifresi bitti. Ee, bu noktada da Elif Öner yaptı deşifreyi. Bunu da paylaşacak mısınız? Bunu da e, şey yaptıktan sonra redaksiyon süreci bittikten sonra son okumasını ben yapıp e, tahsil ettikten sonra bunu hem blog olarak blog adresine yayınlamayı düşünüyoruz. Hem de buradan küçük bir fanzin ya da kitapçık çıkaracağız. Çünkü e, yani kimse şunu zannetmesin ki biz öz eleştiri yapmamış değiliz. Evet. Yani bir küratör olarak da küre, sanatçılar da kendi işlerinde bir öz eleştiri sürecinden geçtik. E, bunun da e, etkin bir kazanım e, olduğunu düşünüyoruz. Fırat çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili konuştuğun için. Önemli evet. bir konu. Ee, müze ve ah, müzelerin çok konuşulan bir konu. Şu an kurumsallaşması üzerine özellikle evet. gerçekten ciddi bir deneyim oldu. Yine deneyimlediğimiz şeyleri konuşmaya çalıştık zamansız programında. Fırat Arapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi de Torino'da bir performans sanatı festivalinden bize, katıl bize telefon bağlantısıyla katılacak olan Burçak Konukman'la konuşacağız. Burçak bize oradaki deneyimlerinden bahsedecek. Burçak selam. Merhaba Atiye. Merhaba, nasılsın? İyiyim şu anda Martinsa hava alanına doğru gitmeye çalışıyorum Milano'da. İlhan, Bölüm yağmurlu. <gülüyor> Peki bize biraz... Torino'daki peki bize biraz Torino'daki sanat festivaliyle ilgili bilgi verebilir misin neler yaptın orada? sanat Adı, adına bu, neler bu da Porta Palazzo adında çok e, eski bir pazar var e, Bizdeki e, çalı çamlı pazarlık e, yani çok büyük bir pazar ve e, bu pazar çok e, hani normal e, her şeyi bulabiliyorsunuz öyle söyleyeyim e, evet. bu pazarda biz forsele art market adında bir içeride çalıştık. Evet. Her gün saat 9 işte sabah 8'de eşyalarımızı aldık ve pazarda projelerimizi gerçekleştirdik. Ve bir evde kaldık. Şey gibi hani İtalya'dan sanatçılar vardı, yurt dışından gelen sanatçılar vardı. Aynı evde kalıp bir yandan evde çalışmanızı devam ettik. Sonra pazar devam ettik. Pazarda bir performans ee, mı gerçekleştirdiniz peki? Aslında şöyle bu daha çok hani Avrupa'da son zamanlar çok trend olan katılımcı projelerden hani katılım açık olan projeler Park spor diye geçen e, projelerden biriydi. E, mantık e, Orta Palas'ta çok eski bir pazarıncısı. Eee yani gelen insanlarla bir şey yapmak. Eee ama e, pazarda bir şey yapmak. Ama e, para kullanmadan, ticaret yapmadan bir şey yapmak. E, ben de kendi kişisel eşyalarımı götürdüm oraya. Hı -hı. E, kendi kişisel objelerimi, bunu serir, benimle birlikte olan objelerimi. Bunları e, ilk para karşılığında değil, performans sırasında insanlara hediye ettim. Ama Hı -hı. nasıl hediye ettim? Mesela işte e, şey gibi... E, objeyi nasıl kullanacaklarını sordum. Önce biraz gösterdim objeyi nasıl kullanabileceklerini. Ee, ondan sonra objeyi e, alırlarsa ne yapacaklarını sordum ve o şekilde bir şey oldu. Bir dokuş oldu. Hı -hı. İtalyanca ve İngilizce yapmak zorunda kaldım. Hı -hı. <gülüyor> e, çünkü herkes İngilizce bilmiyordu olarak burada. Hı -hı. E, ardından da bir festival vardı. İlk, ilk festival Torinova e, Performans Art Festival diye. Hı hı. O orada da e, iki tane performans yaptım. Biri Biel'deydi, biri burada e, Torino'da. E, bunlar çok önemli etkinlikler çünkü e, şu an Torino'da çağdaş sanatı çağda çok fazla yatırım var. E, özellikle e, kurumlar, Flatte e, fabiğim mesela, e, bu Porta Palazzo bölgesinin değişimi için e, e, belki de gentrifikasyonu de alakalı olarak bayağı bir yatırım yapıyorlar ve sanatçıları desteklemeye çalışıyorlar. Peki bu performansı <gülüyor> bu performansları orada gerçekleştirmen senin sanatsal bakış açına ne gibi katkıda bulundu? Buraya geldiğinde kere, ne gibi şeyler ya yapmak istiyorsun bunun ardından? sanatçı aslında iki kişi çalışıyor. Yani birlikte proje yapan çok insan vardı. Ben tek başıma olduğum için biraz zorlandım tabii. Özellikle e, proje koordinatörü Seçil Yaylan'a çok yardımcı oldu bana. Hı hı. E, aynı zamanda Pasarist'in koordinatörlerinden seçim. E, al, yani tek başına olmak çok zormuş onu fark ettim. Yani tek başına iş üretmek ama farklı insanlarla bir şey yapmak, bir kere bilmediğim bir kültürde bir şey yapmak inanılmaz besleyici. E, yani e, kesinlikle bilmediğiniz bir şey yapıyorsunuz. E, öyle söyleyeyim. E, ve hani Sonuçta Türkiye'den gelmenin verdiği bir farklılık da vardı ama mesela İstanbul'u duyunca herkes çok meraklanıyor. Herkes İstanbul'u çok merak ediyor. İstanbul'un sanat ortamını birçok yerden duyan insan var. Özellikle bir tane Amerikalı bir sanatçı tanıştım. Mesela o bir makalede okumuş. Salt'ı biliyorlar mesela. Hı hı. <gülüyor> çok ilginç değil mi yani? Hani salt'ı biliyorlar. Belki Türkiye'de daha az insan biliyor salt'ı. Bilmiyorum. Olabilir kesinlikle yani. ama bu aslında çağdaş sanatı olan ilgiyle de alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ee, orada ne kadar evet, hani değer veriliyor? Diyorsun, hani sonuçta e, İtalya, Brezilya ve zaten mimarisiyle, tasarımla bir yandan hani çok e, e, önemli bir tarihe sahip. E, çağdaş sanat burada da çok şeyli. O yüzden Turino daha rahat. Anladı. E, Turino'da yatırımlar var. Hani e, Milano'da biraz daha Milano mesela. İnsanlar Tuvalu'da yaşamayı seçiyor. Tabii ünlü olanlar yine Milano'da oluyorlardı genelde. Her zaman olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Peki şimdi nereye doğru Tabii. gidiyorsun? En son onu da soralım sana. Aa, şimdi bu adım biliyorsun Berlin'de Monday News Berlin üzerinden Monday News'in guest editörlerinden biri, konut editörlerinden biri. Oradaki Diğer komik editörlerle de gireceğiz. Hı hı. Komik editörler farklı ülkelerden editörler. Hı hı. Ee, ve orada görüşmeler yapacağım. Ee, daha sonra İsviçre'ye geçirelim. İsviçre'de bir festival var. Ee, aslında gerçekten konuşacak çok şey var. Hı hı. Ee, hani bir anlatı bir şey anlattı bir şey dememek. Otobüste olmak benim için farklı bir şey oldu ama. Ee, ben bir olarak... E, e, bu projelerin yani, e, fonla e, sanatçıların desteklendiği projelerin e, daha fazla o, a, olduğunu söyleyebilirim burada. Hı hı. E, ama tabii sanatçı da yine ikinci, iş, işlerle, ikinci bir işle de uğraşmak durumunda kalabiliyorlar. E, onun dışında söyleyebileceğim, e, burada, e, ki yaptığım çalışmadan bir kısacık bahsedebilirim. Pix'ti, hı hı. festivaldeki performans. PIX şuradan geliyor, Portekiz, İtalya, Eskiden Ireland, Greece ve Spain. Hı hı. E, bu bir ekonomik bir ter terim, e, bu ülkelerin ekonomilerin ilgili. ilgili. E, biliyorsun altı birliğinde bu ülkeler gayet sıkıntı yaratıyorlar. Hı hı. <gülüyor> e, ve gerçeklik terörü sergisindeki aslında neca Sati'yle birlikte geliştirdiğimiz yerel Premidi'ni bu PIX'le birlikte burada tekrar gerçekleştirdim. Ee, ve e, gerçekten e, ilginçti. Öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Çünkü sonuçta ben Ağrı'nda bildiğinin e, partisi olan bir sanatçı değilim. Nam-Europe'in bir ülkeden geliyorum sonuçta. Hı hı. E, ve onlar belki de hani daha orientalist bir şey beklerken aslında onların durumuna dair bir sorgulama görünce e, daha bir farklı bir iletişim oldu. Ve biliyorsunuz faşizm ve İtalya'nın tarihi de çok hani bir yandan da bir geçmişi var. Hı hı. Ee, o yüzden de performansın sonunda internasyonel marşına tekrar okudum. Ve gerçekten internasyonel marşı, marşı insanlar için değişik bir referans oldu. Öyle diyebilirim. Benim için de. O zaman sen geldiğinde tekrardan senden bu e, sanatsal performansların birbiri nasıl geliştiğini öğreneceğiz çok teşekkür ediyoruz evet, bağlandığın diğer, için bir dahaki sefer diğer sanatçıların işlerinden daha çok bahsedebilirim çünkü onların katıldıkları projelerin nasıl olduğunu anlatmakta fayda var tabii şu da var mesela festival daha çok kapalı alanlar değil kamu saha değildi, değildi. Hı hı. ama Porta Palazzo projesi tamamen kamu alanında gerçekleşti ve kamu sahaında sanat projesi yapmak gerçekten çok zor bunu da tecrübe ettin. Orada nasıl keyifler? Burada her şey güzel, her şey yolunda. Çok teşekkür ediyoruz sana. Görüşmek üzere, bay tamam, bay. ediyorum. Herkese çok selam. Bay bay. Ben Hatice Utkan. Bu hafta zamansız da Burçak Konukman ve Fırat Arapoğlu ile birlikteydik. Her ikisi de bize deneyimlerinden bahsetti. Bizi dinlediğiniz için... Zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculpture.